Merhaba, benim adım Lale Akalın. Çevirmenim. Ee, 40 yıl kadar da çeşitli üniversitelerde hocalık yaptım. Böyle alışkın olduğumu düşünürdüm kalabalık karşısında konuşmaya ama bu topluluk karşısında e, heyecanlandığımı söyleyebilirim. <gülüyor> ee, bu kitabın çevirmeniyim. Ee, biliyorsunuz, şey, Sultan Konuşuyor kitabının. E, yazarı e, Linda McJennett, Amerikalı bir profesör. E, Boston'da e, bir Bentley Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Medya Çalışmaları bölümünün e, başkanı. E, şey alanı, e, uzmanlık alanı 16-17. yüzyıllar erken modern dönem dedikleri Batı edebiyatında bu anlamla dönemin İngiliz edebiyatı ve oyunları özellikle tiyatro oyunları üzerinde uzmanlaşmış ve özel ilgisi belki de artık o kadar her konu çalışıldı ki. Başka e, çalışılmadık konular olsun diye bilemiyorum sebebi nedir bilir e, özellikle e, 16-17. yüzyılda İngiliz Edebiyatı'nda Osmanlı ve Türk imgesi Allah e, çalışma alanı bu e, işte e, yani erken Rönesans dönemi e, biz bitti bu dönemde işte Osmanlı İmparatorluğu'nun en yükselmiş olduğu dönem. İngiltere ve tüm Avrupa'da Osmanlı'nın yürüyüşü şey büyük ilgi ve korku uyandırmış durumda ve birçok yazar. Bu konuyu ele almışlar kimisi çok ünlü olmuş. İşte onların bir tanesi bu kitapta Ayrıntılı olarak tartışılıyor. Marlow diye Shakespeare'in çağdaşı. Bir oyun yazarı, İngiliz oyun yazarı. Çok uzun Timur Lenk Thumberland diye bir oyun yazmış. Hatta iki oyun yazmış. Bir ve iki diye gidiyor. Timur'la Beyazıt olayını anlatmış. Çok ünlü bir tarihçi var. Türklerin tarihi diye Yedi cilt mi, dokuz cilt mi falan böyle bir kitap e, şey al, kaleme almış. Türklerin tarihini özel olarak incelemiş. Bunun dışında birçok yazar daha e, şey yapmış, e, Türkleri ve Osmanlıları incelemiş. E, fakat çoğu e, o zaman da hatta bugün de bildiğimiz tarzda bakmışlar. Osmanlıya ve Doğuya ve Müslümanlara ve e, işte şeye e, genel olarak Arap, Türk e, ve Doğu e, bu insanları. E, bu o, ana akım bakış açısını hepimiz biliyoruz. E, ama pardon, üzülmedim. Ben burada keseyim. Yazar'a söz vermedik. Önce yazarı bir dinleyelim, ondan sonra buradan devam edelim. İlk önce onu yapmayı düşünmüştüm ama götürdü beni sözler. Şimdi şey, Linda McJanet'la biz haberleşiyoruz. Bu kitap vasıtasıyla uzaktan uzağa tanıştık. Ben ona dedim ki, senin kitabı ben anlatacağım. Yani olmuyor. Biraz ben vekalet durumundayım. Bir mesaj yollarsa ben de okuyucularına, ilk okuyucularına ulaştırırım dedim. Bu konuda Profesör Makcanet özellikle çok heyecanlı. Çünkü Türk imgesini tartışıyor ve Türklerin bundan haberi yok. Ve hatta kitabın içinde bir yerde diyor ki eğer diyor Türkler okuyacak olursa, bir şekilde kısmet olur da, onlar da e, benim bu bakış açımı görecekler diyor. E, o bakış açısını birazdan üretmeye çalışacağım. Dolayısıyla yani herhangi başka, İngiltere'de de yayınlandı, Avrupa'nın başka yerlerinde de yayınlandı. Ama e, Polis Örnek Canet'e burada yayınlandığı kadar e, mutlu etmedi hiçbir e, e, baskı would that the that they appear? Hi, I'm Linda McJanet and I wanted to say hello to everyone at the party in Istanbul and to thank Lali for all her care and her beautiful translation of my book. We think of it now as our child. And thanks very much to Tarichi for publishing the book and I hope you all will find it of interest and of value and let me know what you think. So thank you so much and I wish I could be there in person all the best jean uh -huh. to... ee, bilmem istemiydiniz yani, e, evet. duyuldu mu efendim? Evet yani şey dedi şey, merhaba diyor. Ee, bizim ortak çocuğumuz Lale ile bu kitap diyor. Ee, i̇şte işte selam söylüyor. Bir okuyun, okuyup değerlendirirseniz ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim diyor. Böyle kısa bir mesaj. Şimdi şeyde kalkmıştık. Evet, Avrupa'da Osmanlı imgesinden söz eden e, Linda Mefcaneku'dan söz ediyor ve e, o dönemde demiştim e, Avrupa'da, özel İngiltere'de de, onu ben biliyorum, diğer ülkeleri bilmiyorum, pek çok eser kalemi alınmıştı. Yalnız işte bu eserlerin hepsinde ana akım e, demiştim, e, bakış açısı doğuya bakış açısı esas olarak hakim. Yani işte bizim de bildiğimiz gibi barbar Türkler Ondan sonra vahşi, acımasız, düşünmeden hareket eden, duygularıyla hareket eden, aklını hiç kullanmayan ve kan dökücü, bildiğiniz bütün bu şeyler, özellikleri taşıyan bir imbe yaratmışlar. Ve bu bir artık... Ee, bir şablon haline gelmiş. Yani o derece ki konuşturmaya bile gerek yok. Sultanın ağzına söz yazmalarına bile gerek yok. Çünkü berk haline, giyme, kuşamalarına hareketleriyle bunu e, çiziyorlar ve e, artık o, o bilindik e, imge karşısında işte e, diğer karakterler ne yapıyor, nasıl tepki gösteriyor vesaire bu şekilde e, cereyanı genellikle olaylar. Şimdi işin tuhaf tarafı, tuhaf mı onu da bilmiyorum ama bu hiç bitmeyen bir süreç olmuş. Yani e, şimdi e, ona da değinmeyeyim. Kısaca e, biliyorsunuz 7. yüzyıldan beri, İslamiyet'in doğuşundan beri batı dünyası doğuya karşı bir e, tepki, korku içine girmiş. Bunun tabi sebepleri var. Belki de haklı bile görülebilecek sebepleri var. İşte Araplar İslamiyet'in yayılması bağlamında önce Arap Yarımadası'na ondan sonra Orta Doğu'yu ondan sonra işte Kuzey Afrika İber Yarımadası'na kadar gitmişler ve İber Yarımadası'na e, girince özellikle İspanya'nın güneylerini tutunca orada çok ciddi alarmlar çalmış. Daha sonra Osmanlı e, devletiyle birlikte Balkanlardan Avrupa'ya giriyorlar biliyorsunuz. E, te işte Viyana kuşatılıyor, Nis kuşatılıyor, e, Macaristan alınıyor, e, Kırım alınıyor falan. Yani Karadeniz bir Osmanlı Gölü oluyor, ciddi şekilde e, okmaları için sebep var. E, ve tabii ayrı dinler olduğu için, iki ayrı din, iki tarafta birbirini tanımıyor. bir, bir Yani tanımıyor e, ve işte bu 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyatta özellikle... E, e, Kullanılan ifadeyle, terimle öteki de, diyoruz ya, şimdi çok e, günlük konuşmaya da girdi, ötekileştirme beni falan deniliyor. Yani e, o, bir anlamı tabii ki var fakat a, biraz fazla e, konuşuluyor herhalde bu ama yine de gerçekten bir anlamı olan e, bir bakış açısı. Kendinden sahipmiyorsun tuhaf, e, anlamak mümkün değil ya da anlamaya değmez gibi böyle sadece karşı karşıya geldiğin e, cephe cepheye geldiği iki ayrı taraf söz konusu. E, böyle olunca ön yargılar pekişiyor. Hiçbir şekilde e, onları bertaraf etmeye imkan olmuyor. Ve bu böyle gidiyor. E, Avrupa, yani Batı dünyasıyla Doğu dünyası, İslamiyetle Hristiyanlık arasında olan budur ve ben giderek daha fazla e, buna artık saplantı belki halinde e, zihnimin merkezine girdi. E, dünyanın gelmiş geçmiş tarihinin içinde en önemli olgularından biri bu diye düşünüyorum. Yani her şeyin neden bu olmuş. Doğuyla batının çatışması. İşte bu yani 7. yüzyıldan itibariyle ondan öncesini bilmiyorum e, benim konumda da bir zaten. Ee, bu çatışma yaşanmış halen yaşanan da bu ee, birbirlerine infidel, gavur diyen iki taraf var ee, iki taraf da karşısı için günahkar çünkü hak dinine mensup değiller ee, iki tarafın adetleri de birbiri için tuhaf ee, iki tarafta e, karakter özellikleri bakımından itici birbiri için Vesaire. Böyle bir durum var. Şimdi Linda McJennett şeyi anlatıyor kitabın başında. Diyor ki ben bu kitapları okuyordum, oyunları okuyordum. O sırada da diyor bu eski Yugoslavia'nın topraklarında cereyan cer eden iç savaş vardı. Sürekli olarak Slobovic şey diye sesleniyordu. İşte bizim ezeli düşmanımız şöyle yapalım, böyle yapalım filan diye. Aynı dönemde de diyor Amerika'da şey oldu 11 Eylül olayları oldu orada da bu bir yeni haçlı seferidir plan şeklinde konuşma, boşun konuşmaları oldu diyor. diyor baktım diyor katen yani haçlı seferleri devam ediyor ondan sonra bir, bir değişiklik yok bir, bir durum aynı diye düşündüm ve ilkeldim diyor. Ayrıca diyor, bizden fark ettim ki diyor e, Avrupa'da e, Avrupa'daki Müslüman varlığı nereden gelmiş bu Müslümanlar? Ben hiç bilmiyormuşum, kimse okutmamış diyor. E diyor yani Osmanlı İmparatorluğu orayı zapt etmiş, orada da Müslümanlar olmuş ve onların kalıntıları, bunu ben ilk defa diyor yani koskoca profesyonel olmuşum ilk defa fark ediyorum. Bize de böyle üretiyorlar işte diyor doğuyu diyor ve İslamiyet diyor. Yani bunları anlatmanın sebebi kendisinin tavrı da bu. Biz birbirimizi tanımıyoruz. Ee, bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yani bu benim için hani bir çok merkezi bir e, e, nokta haline geldi dediğim, bizim ülkemizde kendi insanımızın da şu anda yaşadığımız koşullardan söz ediyorum. Bu e, daha çok da bir Batı eğitiminden geçmiş Batı ülkelerinde belki okumuş filan kişiler özellikle bir şekilde dönüp kendi ülkesine de Batı gözüyle bakıyorlar diye düşünüyorum. Yani. Böyle, yani bir, iki taraf birbirine işte birisi vahşi, barbar, canavar, kan dökücü diye, öbürü de işte gavur, e, duygusuz, bilmem ne falan diye şey yapıyor. Şimdi yani Türkiye'de e, dünyada kabul görmek istiyorsanız, Batı dünyasında kabul görmek istiyorsanız, bu... E, sloganları tekrar etmeniz lazım. Ben öyle görüyorum. Yani Orhan Pamuk'un mesela işte bir buçuk milyon Ermeni öldürüldü, işte şimdi de Türkler'i kesiyorlar demesi, yani araştırmadan etmeden yani ne olduğu konusunda bir şey etraflı düşünme, düşünmeden dahi bunları söylediğiniz zaman batıda kabul görüyorsunuz. Bunları söylemezseniz görmüyorsunuz. Çünkü bu batılı ana akım doğu bakışıdır. Ve bunu yapar, Türkler yapar. Onlar kafildir, onlar canavardır, onlar işte bu yani barbar, barbar Türkler olayı. Aynen. Bunu Linda Maccanet de söylüyor. Yani bana diyorlar ki, diyor arkadaşlarım, çok şey değil mi, çok vahşi insanlar değil mi? Nasıl sen onlarla ilgili okudun filan. Yani bugünkü Türkiye hakkında hiçbir ismi, fikri yok ki diyor. Yani böyle söylüyorlar bir, e, e, o, diyor yani bugünkü bakış açısının da bu olduğunu ve bunun temellerinin tarihte olduğunu ve bugün ne kadar hiçbir şeyin değişmediğini söylemek istiyorum e, evet şimdi bu e, işin bir yönü. yani bu ön yargılar ve düşmanca bakış açısından. Öte yandan bir başka yönü daha var. Hakikaten hiçbir şey pek yönlü tabii olmadığı için. Bu da öyle. Bir de her iki tarafta da, yani biz özellikle şimdi ben Türkiye'yi, Doğu'yu bilmiyorum, Batı'ya bakış açısıyla ne yani, bu değerlerini durumda değilim. Ama Batı'nın Doğu'ya bakışında elbette çok dostça bakmaya çalışanlar, araştırmaya çalışanlar, da olmuş halinde olmakta. Linda McTenet bunu kendi kitabında bunu öneriyor. Diyor ki 16. yüzyıl 17. yüzyıl İngiliz eserlerinde bakış açısı sadece Osmanlı'yı böyle barbar vahşi olarak gören bakış açısı değildir. Birçok yazarda. Bir de tanıyalım, bir de görelim, bir de öğrenelim diye bakmıştır. Ve dolayısıyla yani kitapta da birazdan söz edeceğim ele alınan bir dilin, dil özelliği olarak ele alınan bir şey var. Çok sesli, çok sesli konuşma şeklinde düşünelim diyor. Yani tek bir monolojik, işte doğu bir şeklinde değil ama çok kişinin birlikte konuştuğu, farklı farklı nüanslarla konuştuğu bir polifoni, bir çok sessizlik olarak görelim diyor. Ve bunun kanıtlarını ortaya çıkarmaya çıkarıyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Çok zaman alıyorum Cüneyt. Şey şey Doğru olarak birbirini tanımıyor. Yani elinde Bakçenek bunu da söyle. Tanımamasının sebebi bir defa Batınlılar Orta Çağ'da kendi kaynaklarıyla bağlarını da koparmışlar. Eski Yunanla da bağlarını koparmışlar. Hiç eski Yunan eserleri falan kalmamış. Hepsi Latince, işte Hristiyanlığa ilişkin şeyler, eserler. Eski Yunan bilimi de yok olmuş. Çok ilginç bir şekilde Eski Yunan Rönesans Avrupası'nın bağını kuran Araplar ve Süryaniler çok ciddi yani 9. yüzyıla 11. yüzyıl arasında çok ciddi çeviri hareketleri olmuş şeyde, Orta Doğu'da. Arap çevirmenler, Süryani çevirmenler bütün Yunan eserlerini, işte palestileri, peronları vesaire, matematikçileri, tıpçıları... E, Arapçayı çevirmişler. Ve gene çok ilginç bir şekilde e, Kuzey e, şey, Mısır'da ve İber Yarımadası'nda Toledo e, okulu meşhur 10-10-13. E, yüzyıllarda e, Yahudi çevirmenler e, yine Arapçılar. Arapçuklar e, Suriyeler yine e, bu sefer Doğu işte İbn Sinaları ve Doğu bilimini e, ve Arapça'ya çevirmiş olan eski Yunan eserlerini tekrardan Latince'ye çevirmişler ve Avrupa dillerine çevirmişler giderek. Şimdi o kadar böyle bir durum olmuş bu çeviri hareketleriyle tekrar e, şey Avrupa'ya e, Rönesansın zaten temelleri biri de bu oluyor. Bir sürü şey. Ee, o andan sonra bilinir olmuş. Ve e, bundan önce, yani işte 14. yüzyıldan 13. yüzyıldan önce falan zaten hiçbir Arapça eser e, batıda bilinmiyor demiş. Bu arada bu çeviri olaylarından sonra, yani Latince'ye çevirmesinden sonra bir, bir sürü e, batılı, İngiliz yazar bir takım doğu kaynaklarına erişmişler ve işte ve o eserler verebilmişler. Bu, bu çeviri hareketini ben iki tarafın birbirine tanıması bağlamında anlatmaya çalıştım. Bir de benim yine çok önemsediğim bir şey var. Bu bu kitapla ilgili olarak da bir bağlantısı var. Ee, bu 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tömür e, Gecilik sonrası e, edebiyat denilen bir edebiyat e, e, filizleniyor Batı'da. Şimdi ondan önce şunu söyleyeyim. Batı 16. 17. yüzyıldaki bu eserde ele alınan şekilde bakmakla kalmıyor Doğu'ya. Tabii ki İleriki yıllarda yani 18. 19. yüzyıllarda çok daha ilişkiler çok daha şiddetle kötüleşiyor. Çünkü işte sermaye biriktiren batı bir de sömürgeci hale geliyor ve sömürgeleri de doğu ülkeleri Ve dolayısıyla doğu batı insanı arasında sadece birbirini anlamayan iki taraf söz konusu değil artık. Bir tarafta ezen, öbür tarafta ezilen bir tarafta e, baskı yapan, öbür tarafta işte ne bileyim e, ortadan silinen hatta, ırklar ortadan siliniyor. E, bir tarafta hakim, bir tarafta ezik e, insanlar söz konusu. Bu tabii e, iş, olayları daha da şiddetli hale getiriyor. ve e, işte 20. yüzyılda batılı e, vicdanlı düşünen aydınlar arasında böyle bir sömürgecilik sonrası edebiyat diye bir şey filizleniyor. Ve sömürgeci batılılar artık kendi tarihlerine bir dönüp bakmaya başlıyorlar. Şeyin Spivak denilen bir Hintli ünlü yazar var. İngilizce yazıyor. Yani İngi, Hintli ama tabii İngilizlerin bir batırlaştırdığı imkilerden. Ve onun çok ünlü bir makalesi var. kendi ee, the subaltern speak? diye. Türkçeye mağdun konuşabilir mi? diye çevirmişler. Ee, o da şunu söylüyor. Ee, yani bütün bu ezilenler, başta sömürge halkları, daha sonra işte e, bu kapitalist sömürgeci ülkelerin kendi işçi sınıfı kadın cinsiyeti vesaire yani bütün bu insan, bu, bu, bu zümreler konuşabilemiyor yani kendi mağdum konuşabilir mi onların ağzında kendilerini ifade etmek bir yana ses çıkaramıyorlar sesleri ya yani ses telleri çalışmıyor sesleri yok Duymuyoruz seslerini diyor. Ee, ve şey de buna gönderme yapıyor. Linda Mahcanet de buna gönderme yapıyor. Sultan konuşuyor diyor. Yani sultana söz verilmeliydi. Sultan konuşamazdı. Sultan doğunun sultanıydı. Ama yok yok bakın bazı yazarlar sultana, e, sultanın ağzına sözler de vermiş. Sadece e, o bakış açısı e, hakim değildi. Böyleleri de var demek istemiş. Tabi bir dereceye kadar yani e, gene hakim e, bakış her zaman hakim bakış olmaya devam etmiş. Bu bağlamda bir şey söyleyeyim. Yani bu bakış nasıl bir şey? Kısaca bununla ilgili değil ama e, gene bir İngiliz yazar, e, Jamaica'lı Jean Riz diye. Yani Jamaica asıllı, İngiltere'ye daha sonra gitmiş. Bu bakış açısıyla şöyle bir şey yazıyor. Çok ilginç ve çarpıcı. Hepimizin bildiği Jane Eyre romanı vardı Charlotte Rondon'un biliyorsunuz. Orada ne anlatılır? Bir İngiliz şey, çocuk bakıcısı işte ve dadı ve e, malikane sahibi bir İngiliz beyefendinin aşkı. O arada da çatıda bir e, Bay eşi vardı. Deli Arada bir bağır çığlığı duyulur ama başka hiçbir şey konuşamaz. Delidir çünkü. Şimdi o bunu, James ah, bu olayı ele alıyor ve romanı tekrar yazıyor. Bu sefer e, çatı arasındaki çatı, taban arasındaki kadının hayatını anlatarak. Çünkü taban arasındaki kadın By Rochester'ın eşi e, kalıdır. İşte kendi köklerinden koparılmıştır, zorla evlendirilmiştir, İngiltere'ye getirilmiştir ve çeşitli şeyler sonunda hakikaten aklını yitirmiştir. Fakat ona kimse konuşma hakkını vermiyor. Sadece deli deli bağırıyordur. E, e, bu işte bakış açısı, yani bu gecelik sonrası edebiyat e, tın bakış açısı, bu konuşamayanları <gülüyor> konuşturmak olmuş. Bu da tabi Batı açısından, yani Batı'nın lehinde söyleyebileceğimiz sözlerden birisi vicdanlı Batı aydınının konuşmaya başladığını gösteriyor. Ve yani bizi ümitsizliğe, ümitsizliğin olmamanızı belki gerektiren bazı işaretleri oralardan alıyoruz. Şimdi aslında ben bilmiyorum, çok konuştum galiba. Ee, birkaç şey okuyacaktım ama vakit e, var mı? Ee, İlginizi çekti mi bilmiyorum. Çekti mi? Biraz okuyucuna etmiş adam. Şöyle. Şimdi e, burada bir şey, e, bir alıntı. E, doğu, doğulu e, hükümdarları. E, Böyle boş öfke sergileyen, tepinen filan insanlar olarak çiziyorlar genellikle. Şimdi okuyacağım şey bir Osmanlı sultanı için yazılmamış. Bu İsa'yı astıran e, Romalı vali için yazılmış. Fakat aşağı yukarı bu şekilde e, temsil ediliyor. Konuşuyor şimdi e, Herod. Bak bak bak, şu pis hainler bana bu oyunu da mı oynadılar. Tepiniyorum, gözlerimi açtım fal gibi, dört bir yana bakıyorum. Onları bir yakalasam ateşe yakardım, ateşte yakardım. Bağırıyor, haykırıyorum. Şimdi de çılgın gibi koşuyorum. Ah şu alçak hainler, keyfimi kaçırdılar. Onları bulursam astıracağım. Ee, şeklinde böyle bir böyle horoz gibi diyebileceğimiz bir, bir kişilik. E, boş. E, fakat mesela şurada e, şey e, da esir düştükten sonra e, Timur'un e, e, yani Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düştükten sonra Timur'un alıp götürdüğü, yıllarca ona hizmet eden e, bir kişi, bir Alman sanıyorum. Daha sonra kurtuluyor. Gidiyor anılarını yazıyor filan. Ve birinci el kaynak haline giriyor doğuyla ilgili. E, o şöyle bir anısından bahsediyor. Karaman Bey ile Beyazıt arasında şöyle bir şey var. Karaman Bey işte kardeşiyle evlenmiş galiba e, Yıldırım Beyazıt'ın. E, kendi emirlerini dinlememiş filan. Yakalayın şunu işte asalım keselim filan demiş. Birisi de işgüzarlık etmiş adamı öldürmüş Karaman Bey'ini. E, söylüyorlar, getiriyorlar işte öldürdük filan diye. Beyazıt adamını ödüllendirecek ödüllendirecek yerde gözyaşı döker ve adamın ter, öldürenin kellesinin vurulmasını emreder. Böyle yapıldı diyor yazar çünkü Beyazıt bu kadar büyük bir beyi kimsenin öldürmemesi efendilerinin e, yani Beyazıt'ın öfkesinin öfkesinin dinmesinin beklenmesi gerektiğini düşünüyordu. E, yani burada Beyazıt şey böyle Ali Cenap hani kızar söylenir filan ama e, öyle şey değildir kalpsiz e, zorda değildir gibi şey yapılıyor. anlatılmak istenmiş. İkinci Murat'ın ölümünden söz eden bir yer var. Belki Efendim? Belki de sınıf dışı e, e, e, tabii ki öyle. Ama yani o çağ için tabii ki normal. Yani e, o, o orada bir şey yoksa, e, kendi sınıfından da olsa işte gavur ya da neyse başka düşman olunca öldürmesi ve hiç üzülmemesi gerekirdi aslında bu tipin. Ama onun üzüldüğünü söylüyor. Ee, ikinci Murat'ın ölümü. Ee, Kru Kruje kalesinin ee, Kruje kuşatmasından sonra Kanije değil. Kanije değil. Kanije değil. E, e, değil. Kruje. Kroya diye bir şey yazılıyor. Ee, evet. Bir, bir haritada da yerini buldum. Ee, bu, bu başarıya ulaşmıyor ve orada e, yazarın yorumuna göre e, öfkeden, hırstan, üzüntüden hastalanıyor. Yarı çılgın ya da aklını kaybetmiş gibi, kaybetmiş bir adam gibi kampına geri döndü. Ve orada çadırında oturdu. Bütün gün melankolik hırslar içinde bazen ağarmış sakalını ve beyaz saçlarını çekiştirip çetin ve felaketli kaderinden şikayet ederek paşaları ve ciddi danışmanları, pardon, e, e, melankolik kırslar içinde bazen, bazen ağarmış sakalını ve beyaz saçlarını çekiştirip çetin ve felaketli kaderinden şikayet ederek paşaları ve ciddi danışmanları, Uzun konuşmalarla onu neşelendirmeye çalışıyorlardı. Ama hiçbir şey onun inatçı aklını hoşnut edemiyor ya da sönen keyfini canlandıramıyordu. Ee, ha, e, Kanuni Sarayı'nda yaşamış bir e, Geoffrey diye bir e, İtalyan sanıyorum var. O da işte anlatıyor gördüklerini falan, orada bir görevi varmış. Diyor ki, siz diyor tanımıyorsunuz Türkleri. Çok ince adetleri var. Mesela diyor, kişisel temizliğe verdikleri öneme hayrandır. Hem her duadan önce hem de her bağırsak temizlemeden sonra temizlenirler, yıkanırlar. Ve bunları ihmal ettikleri için Hristiyanları pis kabul ederler diyor. Ee, ama çok şey değillerdir, yani çok fazla kitap falan okumazlar diyor. <gülüyor> ee, falan böyle anlamamış. Ee, Knowles'un bir e, e, yedi ciltlik Türk tarihi yazan Knowles'un kitabında bir çizim var. Bunu burada gösterebilseydim ee, kitabın özgün baskısının kapağında yer alan şey. Osmanlı Savaş düzeni diye bir çizmişler, yani o kadar muhteşem bir örgütlenme ki, şey yani mutlaka yeniceğini emin olabilirsiniz. Bir olumsuz görüş şöyle, bu iyi, olumlu şeyleri yazan yazarın çevirmeni türler hakkında olumsuz düşünüyor. Ve satır aralarına hem yazarını çekiştiriyor, hem Türkleri kınıyor. Böyle bir, yani özel kendi fikirlerini de ifade ediyorlar çevirmenler. Diyor ki, yani böyle böyle yazıyor benim yazarım ama diyor, kendi fikri şu, kim isterse Muhammed'in eylemlerini okusun. Orada öyle gurur ve küstah, Muhammed dediği işte şeyler, yani doğrular, evet. küstahlık bulacaklardır ki, Öyle kan zulüm ve riyakarlık ve hurafe, kısacası yaşayan karnının oğlunun krallığını bozmak, lağvetmek, etmek, mahvetmek için öyle bir kararlılık bulacaklardır ki ancak bulacaklardır ki ancak devçaların en büyüğünde bulunur. Bu tipik Doğu betinlemesi şeyler için. Batılar için Osmanlı'nın Osmanlı'nın e, kimden beri Orhan'dan beri mi bilmiyorum e, bu halefiyet yasası e, kardeşlerini öldürme Fatih'in Fatih Fatih tamam 1. Ahmet'le e, sona eriyor. E, bunu bunu çok gayri insani buluyorlar. Bazıları da diyor ki işte ne var diyor yani bizim e, krallar hanedan, hanedanlar birbirlerine geliyor. Birbiri ardından yani savaş olmadan, tah savaş olmadan hükümdar geçemiyor. Bunlar da pıt pıt, pıt aynı neden devam ediyor diyor. Kimisi de böyle diyor. Kimisi de çok vahşet olarak görüyor. Şeyin Birinci Selim'in evet Ciobo diye bir yazar, Birinci Selim'in e, e, halifiyet yasası hakkında çok olumlu düşündüğünü söylüyor. Diyor ki kendi akrabalarından korkmadan saltanak sürmekten daha hoş bir şey olmadığını, bu yüzden de mazur görülmesi gerektiğini hep söylerdi. Çünkü Osmanlı kanıyla hiç ilgisi olmayan başka biri de kendisi gibi imparator olsaydı ona da aynı sostan servis yapılırdı. Diyor. Ama bir yandan da şöyle bir iyi ve yumuşak ve mihtanlı yanı olduğunu söylüyor. Selim demiş ki, 1. Selim bana dedi ki, Adalet, insanlık, cesaret ve bunun gibi diğer ahlaki erdemler bakımından Selimus'la karşılaştırmaya değecek, pardon elçi bunu söylüyor. Ahlaki erdemler bakımından Selimus'la karşılaştırmaya değecek başka birini hiçbir zaman bulamamış. O barbar milletin görünüşünün aksine iyi yetişmiş ve bütün nezaket kaidelerine alışıkmış. Aynı zamanda şunu da iddia ettik. Ona itiraz eden kim olursa olsun, Harpül zeki bir şekilde bunu bertaraf eder. Bu ee, çeşit şeyler çok e, var. Bir son olarak bir şey e, okuyayım size. Ee, bu ünlü Marlon e, Timurlenk adlı serinden. Beyazıt orada böyle e, e, öfkeli, çok gururlu, e, Timur'u e, kendi eşiti olarak hiçbir zaman görmeyen, çünkü e, Timur işte e, çobanmış, o asil, böyle bir e, yanı da var, yani asaliyetini çok önemsiyor. Ayrıca da küçük görüyor, savaşçı olarak da küçük görüyor. Ve başlangıçta ona hiç şans tanımıyor Timur'a. Hatta hakaretlerle bazı elbiseler yollamış. O elbiseleri hakaretlerle geri diyor. Bunu karısına giydirsin falan diye. Şimdi oradan Beyazıt'ın konuşmasını okuyorum. Daha savaştan önce bu bunurlu, mağrur Beyazıt'ın konuşması. Bırak binlercesi ölsün katledilmiş leşleri." Sul olacak, siper olacaktır kalanlara. Ve hidranın başları ne çoksa benim gücüm de öyle. Bastırıldığında eskisi kadar güçle direnir. Eğer boyunlarını senin kılıcına uzatacak olurlarsa askerlerinin kolları güç yetiştirip vuramayacak. kaçlarda vurursan o kadar kafa bulacaksın karşısında. Sen bilmiyorsun bu dalata tamburlain. Nasıl bir şey benimle açık alanda kapışmak? Sana yürüyecek toprak bırakmayacak biriyle. Chamberlain, Thumber, Fetişçi kılıçlarımız gösterecek bize yolu. Kullandığımız hani katlettiğimiz düşman üstüne yürürken, ezerken bağırsaklarını atlarımızın toynaklarıyla. Benim karargahım Julius Caesar'ın ordusu gibi, Julius Caesar'ın ordusu gibi. Hani hiç savaşmadan zafer kazanan, ordu halinde ruhlar yönlendiriyor mermilerimizi, silahlarımızın ucunu. Ve duyarsız havayı yaralayın diye ancak hamleleriniz mi? Böyle bir e, gururlu. E, bir şey tabii buyurun. Mermi diyor. <gülüyor> Öyle diyor. Şeyde o, dönemde dönemde o dönemde yok ama yazar e, şeyde var. Yani o 16. yüzyılda yok mu mermi? Var var var. var. Yani bu Timur Lenk zamanında geçmiyor tabi. Yazarın çağı 16. yüzyıl. Ee, 16. yıla sonu. Bin, evet. 17. yüzyılın başladı. <gülüyor> ee, çok e, bu öykü Timur Beyazıt öyküsü bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Mustafa'yla olan öyküsü çok ee, ele alınan öyküler arasında Timur'u herkes tercih ediyor Batı'da Timur, işte Müslüman ama Timur'u e, daha az Müslüman görüyorlar bir şekilde ve ondan yana çıkıyorlar e, daha çok fakat e, e, bir, burada da bir Timur'un konuşmasını okuyayım size e, o da çok kanlı konuşmalar yapıyor Ateş çıkardı, kıv kıvıl ateş çıkardı kıvıl, ateş çıkardı kıvıl, kıvılcım, A kıvılcım vurunca çelik sırfına. Bitin ya da bile görülen, şu türkü aldığım zaman, sanki alevden bir soluk, gök bu bey çatlatır gibi ve salar gibi yeryüzüne bir yıldırım ateşi. Sonra gökyüzü kan gibi kırmızı cilalanınca, diyecekler, ben kızarttım onu böyle, hiçbir şey düşünmeyeyim diye, kan ve savaştan başka. Ee, evet, yani e, bilmiyorum ne diyebilirim. Ya e, biraz kitapla ilgili şunu söyleyeyim. E, ha bir de şöyle bir bakış açısı var de, dediğim gibi bu Bahçin'in e, dilin e, yani bir şey söylerken aynı zamanda başka şeyleri de söylemesi, çok sesli konuşması ile ilgili bir kuramı var. Onu oradan bakarak anlatmış yazar ve yani bir yandan yazarlar açısından da yani yazar hem bir şey söylüyor hem de başkalarının söylediklerini aktarıyor hem de bir bazı başkalarına eleştiri de bulunuyor filan yani böyle bir çoklu konuşma tarzı şeklinde bir bakış açısı da var. Biraz akademik bir metin e, fakat bizler için bir başka görüş getiriyor, e, daha farklı bir görüş getiriyor. E, benim söyleyeceklerim, bu kadar olsun. <gülüyor> bir şey, evet, isteyen bir şey... Oldu, çaldı, çaldı, çok çaldı. Ayrısını ben çıkart, sizden sorarsam. Efendim? Ah, ben Abi, ha, Şimdi, Ben şöyle bir geçeyim acaba. Şöyle bir kimse otur. Şeyi bir. Herivas şey, bir, şey, bir, şey, bir şey var ki şey Yok geçmeyecek. Şimdi sevgili dostlar, e, merhabalar, neyle kalın? <gülüyor> İlala kalın eşiyim. Her başarılı eğitimin arkasında bir kadın vardır, maalesef. Olmazsın, alkışlık edin tabi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, aslında e, ben, e, burada bir şey oldu, bir ilginç e, tarihçik terörü tarih, tarih, tarih, dostlarımız böyle bir imkan yarattılar. Bunun bir ara name olduğunu özellikle vurgulayıp böyle biraz karışık bir hem oldu, hem de onu bir imza olarak değerlendirebiliriz düşündük. Bunu aynı zamanda bir küçük tanıtma çevirmeye çalıştık. Lale güzel yaptı. Önce Lale'den başlayayım. Lale, bu kitap hakikaten çok önemli bir kitap tanımlayacak. Lale kısa geçtik. Hikayesi şu, bu kitabı Doğan Kitap Lale'ye ısmarladı. Lale da uzun süre çok e, uğraştı falan filan. Fakat daha sonra bir karar geldi oradan. Biz vazgeçtik, vazmayacağız dediler. Muhtemelen satış hesabı yaptılar. Çok fazla satmaz filan diye. Bir Tabi o kadar emek, o kadar uğraştılar. E, onun üzerine e, Lale e, Necip Bey'e geldi. İksik olması Necip Bey kitaba sahip çıktı. ve Bu kitap e, Aydın Doğan'ın e, çok basmalı değerli bir kitabı arttığı bir kitap. Tarişi tarafından ee, yayınlandı. Öyle bir hikayesi var. Ona gezeyim. İkincisi benim hikayem şu. Ben burada e, daha önce sahne almış bir sanatçıyı biliyorsunuz. Dostları tanır. Ee, bu kitabın hikayesi de şu. Keşke melek var mıdır bilmiyorum. Bunun bir şeysi var. Ee, bir e, başlangıcı var. Önce, evet, diyelim. 2000'li yıllarda Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Üniversitesi tarihi derslerinde verecek bir hoca arıyorlar. Ben aslında daha çok yakınca tarihi, bilmem siyaset, birikten, o konularda uzmanlaşmış bir, bir kişiyim. Ama o dersleri vermek lazım ve o dersleri verecek kimse yok. Bana teklif ettiler. E ben de olur dedim. Hoşuma gitti. Ama hakikaten <gülüyor> anladığım bir şey değil. Ne yapayım? Okumaya başladım. Okudukça hoşlandım. Ondan sonra işler şey yaptı. Ee, yine eğitimle, öğretimle uğraşan arkadaşlar bile de gençler çok az okuyorlar. Ve sınava falan gelince de önlerine bir kitap koymamızı istiyorlar. Neyse uzatmıyorum. Önce notlarla falan başladık. Sonra küçük, küçük küçük kitaphaneye getirdik. O da yetmedi. Sonra e, ilerledik. Şimdi sevgili dostlar bu kitabın ana fikri. Aslında biraz ilanenin açtığı, o Doğu-Batı Sorun bir devamı. Ee, demin Sabri Bey arkadaşımızla konuşuyorduk. Ee, 1970'li yıllarda e, hocamız, e, neydi? Serhat Hanelli hocamız, bir e, uyga kitabı yazdı ve kitabı çok tutundu, çok bilimseldi, çok yaygınlaştı. Aşağı yukarı otur, bastı, falan yaptı. Güzel bir kitaptır, eğitici bir kitaptır. Fakat işin içine girince şeyi fark ettim. Koskoca Uydanlık Tarihi kitabı o kadar önemli, o kadar etkili bir kitap. Antik Yunan'dan başlıyor. Şimdi rahmetli olmuş hocamız, ben Nisa'yı etmek istemiyorum, asla böyle bir şey söylemiyorum. Ama değerli arkadaşlar, olacak şey değil bu. Ya. Biz bu topraklarda yaşayan insanlarız. Mezopotamyalar şunlar bunlar Mısırlar, Akdeniz falan. E bütün bunlar bir anda gidiyor. Tarih antik Yunan'dan ve Roma'dan başlıyor. Ve ondan sonra da biraz Batı Avrupa'yla falan Hristiyanlıkla devam ediyor oluyor bitiyor. E ondan sonra da biz e, insanlarımıza neden bu Batı hayrandı? Neden bu var? diye kendi kendimize soruyoruz. E buna tepki duyan mütedeyliğin, muhafazakar kitlelerimize lalende değil, tam bir dişme içinde. O at diyorsa bu diyor falan. Abuk sabuk bir süreç içinde. Hakikaten açmazlar yaratıyoruz. Açmazlar içine devredenip duruyoruz. Benim yaptığım hakikaten şey oldu. Biraz da onu vakit kalırsa, işte şey yapması. Bu güneş doğudan doğuyor değerli arkadaşlar. Biraz işin içine geldiğiniz zaman bu apaçık ortaya çıkıyor. İnsan olunduğu yerler çok açık. Mezopotamya'da başlamış, iki arasında başlamış. Ondan sonra bu Mısır'a taşmış. Mısır'dan bir şekilde hiç işte etkili filan da var arada. Ondan sonra Hind'e gitmiş. Ondan sonra Çin'e ulaşmış ya da Çin'de başka bir şekilde gelişmiş, Hint'e etkilemiş filan. Yani o kadar onunla hakim değilim, o kadar iddialı şeyler söyleyecek durumda değilim. Ama bütün bu süreçler. İsa'dan önce iki binlerde, binlerde oluyor. Daha antik Yunan, laf aramızda, anasının karnına düşmemiş yani. Onun için böyle bir büyük olayla karşılaşacağız. Bunu, bunu deşmeye, kendi açımdan geçmeye çalıştım. Biraz sonra ufak tefek dayanıklara gireceğim O hakikaten kendi açımdan şöyle düşündüm Necip Bey'le biliyor. Bir kez geldim acaba bazı bir Çünkü konu iddialı bir konu. Kitap iddialı olmaya çalışmasa bile iddialı bir kitap. Her şey hakkında. <gülüyor> laf ediyoruz. Ondan sonra. Ve her şey hakkında ve kocaman ikinyal hakkında şey yapıyoruz. Ee, ama sonuç olarak bunu yapmaya karar verdik. Bu kitap ciddi bir derlemedir. Yani çok değerli. Hakikaten, e, uluslararası planda sözüne, fikrine saygı duyulan bazı otoritelerin e, fikirlerinin e, bir çeşit damatılmış halidir. Önemli. İkincisi, e, maddeci bir tarih anlayışı. Yani işte e, hurafeler, bilmem şudur budur falan bir yana bırakıp hakikaten toplumun maddesine bakan, o maddeden yola çıkarak bugünü anlamaya çalışan, bir, bir, bir, bir, bir adet Üçüncüsü ve e, büyük şeyisi şu arayışı şu. Orada da çok e, kesin şeyler söylemeyeceğim ama sizi biraz e, provoke etmeye çalışıyorum. 2015 Çin Mao Kızıl Meydan'da orak çekisti bayrakla yaşıyor. O orak çekiş, bayrak örtülmüş. Komünist Çin, Çinluk Cumhuriyeti. E. Öte yandan bu Çin'le konfidciz Çin'i e arasında bir bağlantı var mıdır? Bir rabıta var mıdır? Bir ilimli var mıdır? Yoksa tam tersine birbirinin zıttı mıdır? Ya da bir başka soru 4. İvan Korkunç İvan e, Eisenstein'in filmini görmüş olanlarınız hatırlayacaklardır. O işte kanla, eziyetle Rusya'yı birleştiren Büyük şey, Büyük Rus Kralı ile Stalin arasında, daha sonra sosyalizmin inşasında, norma göre sert, çetin yöntemler, benimsemiş olan Stalin arasında bir bağlantı kurulabilir mi? Ya da Stalin anlamak için acaba dördüncü imana gitmek gerekir mi? Ya da bugünkü Hindistan'ın, ben daha önce burada arkadaşlara bir kez anlatmıştım, hatırlayacaksınız. Yani o toplantılara katılmış olan arkadaşlar hatırlayabilirler. Hindistan değerli arkadaşlar, muazzam bir ekonomi, muazzam parlak bir uygarlık. Ama diz boyu yoksulluk anlatamam size. Bir, bir buçuk, bir milyarlık bir nüfus, 300 milyonu Avrupalı'dan daha iyi yaşıyor. 300 milyonu ortalama yaşıyor, 300 milyon da sokaklarda şey gibi yaşıyor. Anlatamam yoksulluğu. E bu durumla acaba Hinduizm arasında, acaba bilmem geçmişi, Hindu geçmişi arasında bir ilişki var mı yok mu? Bu şekildeki soruları biraz ortaya atıyoruz. Bunları tartışıyoruz. Modern dahiliye girmemeye çalıştım. O bambaşka bir şey, yani hakikaten şey bilince, kapitalizm çünkü bu iki dünyayı ben yani de biraz anlattım, onu şey yapayım. Kapitalizm hakikaten küresel bir sistem. İngiltere'de doğuyor ama İngiltere'de dedi ki, İngiltere'de taşıyor, bilmem Çin'e taşıyor, Afrika'ya taşıyor filan. Bu küreselleşimin temellerini atıyor. O, ona da girersek zaten hakikaten e, hem içinden Çin'den çıkamama tepkisi vardı, hem çok daha karmaşık hale getirecektir. Onun için Orta çağ sonunda durdum. Kitabın özelliği bu. Her türlü tartışmaya ve eleştiriye çok ihtiyacım var, çok açıyorum. Ama bir iki tane, ben de hoşluk olsun diye bu adam. Kim bu adam? Bu insanlık tarihin en önemli insanlarından bir tanesi. Hayır, Konfüçyüs değil. Konfüçyüslerleki daha önemli bir cin, Konfüçyüsün düşmanı, Konfüçyüs'in kitaplarını yaktırmış. İlk büyük cin imparator, Çinci Han adam Çin'i birleştiren adam, o koskoca Çin, Çin suz bucaksız toprakları arkadaşlar. Bu adam, kılıçla, zorla, artık her türlü yöntemi kullanarak o parça parça Çin'i İsa'dan önce 300. yılda birleştirmiş ve Çin'e adını vermiş olan kişi. Çin'de buradan geliyor, Çin dediğimiz şey var ya, Millet var ya, Çin. geliyor. Çinci Van değil. Çin. Daha sonra şeyden hatırlayacaksınız, o Terakota Arbi, evet. e, toprak ordudunu evet. keşfettiler. Bunun tam şeyinde, onun imparatorluk merkezi, Siyan'da, 1974 yılında şey oldu biz. Eşimle beraber gittik, hatta gibi bir beş kişilik ordunun heykelini yaptırmış. Evet. Toprak, Terakota e, Ordu denen ortak. E oradaki heykellerin kalitesi e şeyi de çok antik. Ben yani yanlış bir izlerim, izlerim yaratmıyorum. E, hakikaten şeyinde hayran değilim yani antik Yunan güzellerine hayranlarından hiçbir şeyim yok. Afrodit heykelleri her seferinde şey diye, bu canlı mı diye bakıyorum. Ama arkadaşlar o Çin ordusun heykelleri Afrodit ordusu kadar Afrodit heykelleri kadar çarpıyor. Bu adam, başlangıcı bu. Inanamaz bir adam ve şeyli Kofikçide de şunun için çekişiyor. Konfüçüs tutucu bir adam. Konfüçüs'e de bilmem gelebilir miyiz? Şey... Deniz mi yardım eder bana, yoksa nasıl şey yapacağız? Melek ee, mi yardım eder misin? Biraz oynasana bu. Bu şey... Şuradan yapabilirsiniz hocam. Tek şey, tek yapamayacağım. hepsini. Yani şey bilmiyorum ben. Bir bir sandal. Değiş bakalım, bu kaç? Bu, buraya atlayayım. Biraz dağınık olsun olsun. Kubilay, değerli arkadaşlar bize hep ne diye anlattılar, Kubilay bana şey diye anlattılar, bu dediler ki Cengiz, büyük çelişkiler içinde yani Lale'nin anlattığı çelişkileri hepimiz yaşadık. Ben hatırlıyorum dediler ki Kubilay, Cengiz, 20 milyon tane Çinli kesti dediler. İlk soykırımın mucidi bu dediler. Öte yandan bu adam Kubilay, Cengiz'in torunu. İnanılmaz parlak bir Çin imparatoru Alın bakalım çıkın şimdi. Çinliler çünkü kafayı şeye takmış, tarıma takmış. inanılmaz girişkin bir tarım imparatorluğu. Fakat burunun dibindeki denizleri ticarete sırt çevirmiş. Bu Kubilay genel adam İpek yolu İpek yolu belki Türk dahiline de ilicili tekrar bu şeyi canlandırmış. ve Adını söyleyeyim İpek yolunu canlandırmış. Başkenti Pekin'e, bugün Pekin'e taşıyan adam bu adam, öte yandan bir de donanmak kurmuş, Kore'yi fethetmiş, Japonya'ya kadar gitmiş, Japonya'yı becerememiş, yani şey yapmayı becerememiş, oraya hatip olamamış, o kadar iyi donanmak kuramamış. Ama ticareti ticaretinden patlatmış, alın bakalım size problem. Evet, Cengiz'in torunu. Son derece parlak ve iyi bir yönetici ve Çin tarihi bu kubileyi acayip benimsiyor. Ama daha sonra bu şeyler Moğol hanedanı arkasını getiriyorlar yok oluyorlar, gidiyorlar falan filan. Yani e, hangisi şeyde? Tam bir şey yapsın. Yani böyle, böyle parça parça şeyde kompüçüs meselesi çok önemli. Kompüçüs tutucu bir adam. Kompüçüsün insanları, Çinlere söylediği tek bir şey var. Otoriteye ithal edeceksin. Küçük büyüğe tabi. Bilmem işte daha küçük bir yerleşim, daha büyük bir yer. Bu Lao Bu da ilginç. Bu da kalsın. Ondan sonra. Cevap. Ne olmaz? Tarihin en büyük teoriler düşürülü. E bu kadar basit. Bunun ne önemi var? Şu önemi var. Çünkü Çinliler o verimli topraklarda birkaç bin yıl kırmışlar. Üç tane bey biraz şey olunca öbürünü kesmiş, öbürünü kesmiş, kesmiş, kesmiş. O zaman bu da bula bula çare. Bir tane büyük beyin etrafında toplanalım. Hepimiz ona tabi olalım. Yaşayıp bilirim diyor adam. Bize çok garip gelen şey, İsa'dan önce 5. yüzyılda Çin için bu kadar büyük bir gerçek olabilir. Bu kadar gerçek. Bu Lause daha bizim işte taşlarla Konküç'e göre daha anarşisal, daha böyle isyancıl isyancıl. Ama sonuç itibariyle Çin gibi bir toplumda isyan etmek iyi de isyan ettikten sonra ne olacaksın? Onun üzerine Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, Hasan gidiyor, Hüseyin gidiyor. Onun için daha radikal, daha fitli bir düşünür olmakla beraber arkası getiremiyorlar. Bu danık oluyor ama olsun. Zaten benimki biraz danık olsun. Bu çiftçilerin meşhur altın kapıları. Ee, tam bir şey. İslamlılar bir şeyse. Sentezi. Yan yana yaşayan topluluklar aynen dediği gibi onlar nefret ediyor, onlar nefret ediyor. Ya da. Nefet demeyeniz de bir türlü bir uyum sağlayamıyorlar. Bir tane burun ana adam çıkmış. Biraz ondan kalmış, biraz ondan almış. Bir sentez yaratmaya çalışmış. Ona da siler, sil diye bir şey kurulmuş. Bir düşünce kurulmuş. Yürümemiş, yani hakikaten şeyle esaslı bir sentez değil kanımca. Biraz ondan, biraz ondan. Sonuç olarak dolayısıyla çok da kalıcı olmamış ama sonuç itibariyle günümüzde hala dininsal nüfusunun yüzde beşi. Ünlü Tarımahal, değerli arkadaşlar bunu yine gözlerimizle gördük. Bu şeyle, padiş, biraz sonra şeyi göreceğiz, eşitleri göreceğiz falan. Bir sonuç olarak bir imparatorun İslam hanedanının kendi karısına, cihan yaptırmış olduğu bir tapına. Ama hakikaten Hindu, ilk kültürlü bir parçası. Yani orada şey gördük, kapının önünde insanlar, in, in, in, Hindu şeyler, insanlar, giyimlerine, kuşamlarından belli büyük bir mutluluk içinde şey yapıyorlar Yani Taçmahal, İslam kültürünü temsil ediyor, Hint kültürünü temsil ediyor falan, öyle ilginç bir şey. E, yapılış tarihi 1600'lerin başı. Sinan buraya bir iki tane şeyini yolluyor, kapısını yolluyor. Ama e, mimari tarz itibariyle başka bir tarz ilgisi yoktur Bizim Sinan-ı İmaris'e hiçbir ilgisi olmayan bir şey. Evet. Arkadaşlar bu, bu şahıs kim bu şahıs? Yani. Bilener Çay İsmail'in. Kim? Ya, ya, ya, şarkı, ekber. Ya, ekber biz Eş, eşimle beraber yıl e, yıllarca oradan geçtik. E, <gülüyor> e, geçmişiz, haberimiz yok yoktu yani. şey. E, ayıplarımı da anlatarak şey yapayım. Ondan sonra inanılmaz güzel bir şey, bir e, ne derlerse işte, taş muhal gibi bir yer. E, şeyde, bahçelerde gazeller filan doluşuyor. Çeylanlar, melanlar, hoş sormuyorsa, hoş bir şey. Bu adam ne göre modern Hindistan'ın kurucusu. İnanılmaz parlak bir adam. Bağdur'un torunu. Acayip parlak bir asker. Acayip çetin bir şey. Fakat aynı zamanda, müthiş kültürlü ve müthiş toleranslı, hoşgörülü bir insan. E, kendisi Müslüman, fakat bir Hintin kadınla evleniyor. Racalardan bir tanesinin karısıyla evleniyor. Ondan sonra, orada e, kadına şey yaptırıyor, e, daha rahat ibadet edebilmesi için şeyler yaptırıyor. İşte Hindu, şey, ibadethaneler <gülüyor> falan yaptırıyor kurduğu ordunun büyük bir kısmını esas komutanlarını iltilerden hindulardan alıyor. Ve hindulara o bine kadar uygulanan Müslümanların uyguladığı Müslüman imparatorların uyguladığı belgeleri kaldırıyor. Muazzam rahatlatıyor ve şey yapıyor. Biri bir çığır açıyor. Ne? Ve göre Hindistan'ın kurucusu bu adam. Laik, modern, milliyetçi Hindistan'ın kurucusu bu adam. Ekber. Ben, daha ben benim bir ne yani bizim şey açısından da mesela Türk-Türk tarihçilerine falan baksanıza hemen bunlar işte bir mamir türk Türk kan mar falan filan. böyle diyor. Hindistan'ın kuruşusu diyor. İlginç bir yata. Son değil bu Babir. E, o da parlak bir adam. Hakikaten parlak. Kuzey Hindistan'a gidiyorsunuz. Kuzey insanda çok açık. Yani hepimize ben daha önce de anlattım burada. Çok önemli sanat eserleri var, hepsi de, bunlar Babürlerden filan kalmıştır. İşte bunlar İngilizler gelmişler, bunlar Moğoldur, Barbaradır, Marmaradır diye bir kesip atmışlar. Gerçekten bizim burada kimsenin bir şeyden haberi yok. Bu şeyin, Babür'ün bir Babür Namesi var, Edebiyat şairleri Türkçe çevrinde tatlı tatlı anlatıyor adam şeyi. Ve bu, <gülüyor> Hindistan'ı sorguluyor. Bu Hindistan'da da diyor işler işte de iyi değil diyor. Bunun iklimini de sebebi diyor. Şu Afganistan'a bir geri dönsem diyor. Orada ne güzel kavurmuş gibi diyor. Sular diyor böyle pırıl pırıl akıyor diyor falan. Adım gibi şeyde. Ama hükümet <gülüyor> diyor ki Hindistan'ı yönetiyor falan filan. Bunlar Hindu tabla. Bunlar bu Hindu çılgınları. Gans nezinde şey yapan insanlar. Milyonlarca insan. Bu kadar parlak bir ülke Bu kadar heciyesiz bir toplum olarak da arkadaşlar. <gülüyor> Tüm bu insanlar buralarda işte küllerini yakıyorlar, ölülerini şey yapıyorlar, yıkamıyorlar falan filan böyle, böyle büyük bir kargaşa içinde bunlar şey oluyor falan. Bunları daha fazla şey yapıyor bunlar e, İran, Mira falan yani kitapta sonuç itibariyle bazı görsel hatırlatmaları yaparak bunları tartışmaya çalıştım. Daha sonra bir batı bölümü var tabii ondan sonra. Ama Batı hakkında iyi kötü bir var ama Doğu'yu hakikaten hiç bilmiyoruz. Onun için belki biraz şey olsun diye provokatif mahiyette bu görselleri e, öncelik verdim. Teşekkür ediyorum sorular filan olursa. <gülüyor> evet. Ben de biraz sonra, bana da biraz sonra ben de şeyle... Eşimle rekabet halinde, o Amerika'ya bağlandı, ben biraz kompüçüsle bağlanacağım. Eşimle rekabet halinde, ben ben bir şey yapayım, ben bir bana kaldı. Konfüçüs, yani konfüçüs, onlara baktık. Öncüm, tozuncüm Ben de bildiğim, yani onu okudum, çok merak ettim eee idealist bir felsefesi çok katlar. Dolayısıyla arkasında daha gerçekçilik konusunda tavizle çok önemli bir geçişte. Aralarında bu onun gibi e, idealist değil o materyalist felsefeye daha yakın bir İlki kaderi ve eee Batı felsefelerinde de eee konfikin gibi olmaya çok Müteşem bir görüşü var. Ee, yani dualizmi karşıtı bir adam. Ee, olumlu olumsuz, iyi kötü, bunlar çok izafi şeyler Hatta bu herhangi bir şey düşünürken iyi kötü, olumlu olumsuz diye bakmak insan zihninin yan Gerçeğe varabilmek için bütün, bütün bunları en ağırlıkta arzuladığını. Yani çok haklı, e, zor bir soru ama ben yani cepheden karşı çıkacağım. Değerli arkadaşlar, bir tek idare çıkan bir konfüçyüz, döneminin, toplumunun mimarı, feodal bir toplum, tarımcı bir toplum, buraya bir imparator lazım, bu Çinlere birlik lazım, birlik lazım. Bunun formülünü arayan, bunun yollarını arayan adam, haklı fikir Allah'tan, Allah'ta, Tanrı'da, Manı'da, Gök Tanrı'da falan değil Çin'de huzur, Çin'de nasıl huzur olacak? İnsanlar nasıl barışık yaşayacak? Ondan sonra nasıl güzel resim yapacaklar? Ne güzel filmler çekecekler? İşte teşekkürler. Akla bir konur. Onun için eee idealizm mi? Yani olana her sefer felsefele taraflar çok ciddi problemler. Ama bana kalırsa yani benim bizim bakış açılarla bu kompleks işlerden sonra buna kadar maddeci bir yaklaşım ödürü biraz daha şey yani dönem uygun değil yani güzel isyan etmek iyidir, bilmenden direnmek falan iyidir ama o isyanlar ne elde edeceksin, ne elde edebilirsin sorusunda e, şey dönem taşıyor. Ama o ise şey öyle yani isyan etmeyi önlüyor. Yani, Zulme şey kaldırmayı, baş kaldırmayı falan ama onun yerine ne koyacaksın, o mevcut tarım toplumunun ondan sonra bunların işleyeceğini ne koyacaksın orada ümmetlik olmadığı için problem başlıyor. Buyurun hocam. Hocam, yani bu durumda çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Ee, yani, çok belki çok e, olun, zor e, şey ama e, siz bu durumda başlangıçta söylediğiniz şekilde şey e, konfiscusu ile Mao arasında evet. bir bağlantı kurabiliriz misiniz? bir şey. Yani bana o kadar zordu. Profesyonel Ginceli Çoğlu sevgili arkadaşımız. O kadar zor sordu ki ben yani belamı aradım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Sizi tahrik ediyorum. Biraz sonra da şeyi soracaklar. Burada sol uzay var. Ömer Çıraloğlu bana şey sorabilir. Söyle bakalım dördüncü gıvanla sitenin arasını... <gülüyor> Ondan sonra... Şimdi değerli arkadaşlar, Çin toplumu inanılmaz disiplinli bir Başka hiçbir toplumda, ele başka hiçbir tarım toplumda. Türkler öyle değil, Türkler savaşçı, göçede falan bambaşka kültürlerden gidiyorlar. Ama Çin o tarım uygarlığı içinde inanılmaz bir şey yapmış. İnanılmaz bir biriktir, inanılmaz bir göm, inanılmaz bir kültür yapmış. Bunun şeyse, bunun e, başlangıcı konveçüsü. Ve yapılabilir bir şey uygulanan bir yer değil toplumsal bir şülya. Mağol da bir, bambaşka bir toplum. Yani bir, Çin'de bir halk cumhuriyeti, bir komis toplum etmeye çalışıyor ama çok açık, çok büyük ölçüde o köylü hareketinin üzerinden yükseliyor. Ve o köylü hareketi olmazsa, zaten mesela sol arasındaki tanışmalara filan bakın, şimdi o köylü hareketini anlayamazsan hiç bir yere giremiyorsun. Çünkü hakikaten Çin'in büyük bir köylü toplumu ve büyük bir köylü uygarlığı. Köylü kardeşesi. Ama o özelliği bunu anlamış. Yani onu tekrar gitmeye çalışmıyor. Tekrar hatta şimdi de çok tartışılıyor da onları biliyor boş değildir. şey. Kültür ihtiyacı sırasında çok ciddi bir şekilde aynen şeyde olduğu gibi e, Çinci Hüandide kültür ihtiyacı sırasında kompüç gibi kitapları yakıldı. Tutucudur bu erkek gerecidir. Bizim binlerce yıldır ilerleydiklerimiz için mutlaka bu şeyleri, bu onkültüsüm onkültüsükler. Kesmemiz gerekir. Fikirleri gibi fikirlerse onlar. Fakat o da bir başka şeyi gidiyor, başka bir yer kendisine gidiyor. Onun için onu, onu da şey yapmadılar ve onda sonra kadar getirebildiler, onu durdurdular. Şimdi daha taraftan karşı bir süreç şey yapıyor. Ama e, bugün Çin yönetimin en azından şey oldu, kofi Çin gitmişti çok önemli bir parça olarak görüldü biliyorum. Ve toplumlar hakikaten biraz geçmişleriyle şey oluyor. Timurlerinin söylediği şey mesela, orada Batılılar çok önemli birlerimizin tarzlamızla ilgili. Batılılar Timuru tercih ediyorlar, Yıldırımı Yıldırımı daha şeyliler çünkü Yıldırım daha yakın onlara. Çok acıyorum ki harip, hayır hayır yani Batılılara askeri olarak, kılıç olarak eziyet edebilecek kişi kim? Hızıyor. Yıldırım. Tehlike yıldırımdan gelebilir. Hı. Timur Allah'ın dağında. O, bugün var yani yok. Aynı. Anlatabiliyor muyum? Yoksa, bana kalırsa, Timur e, yıldırımdan daha parlak bir şey. Daha parlak bir askeri yönder, daha parlak bir siyasörü, şeye filan giren, Hindistan'a filan giren, oraları harekete geçiren, ta buralara kadar giren. Burada şey yapan, üstelik de bu şeyleri astronomi, astronomi falan, semel kampları falan kuran değil mi? Onun için e, bana kalırsa, denir, sor, sorduğu sor, soru, soruya benim cevap o. Batılılar, Yıldırım'a, Yıldırım'a şeydi, yakında olduğu için korkuyormuş. Şimdi bu uzakları yok. Ne yapsa yeridir falan. Buralara gelmez. gelmez. Zor gelir. Cevabım bu. Birebir bir ilişki yok tabii, yani konfüçüsle, Mao'yu yaratan şeydi ama o arada e, ciddi kültür alışverişler var olduğunu düşünüyoruz. Hindistan mesela bugünkü kardeşler hiçbir zaman doğru dürüstlüğü, milli bütünlük kuramamış. Parlak gibi kültürü, Türklerin iyi becerdiği şekilletler becerememiş. Türkler hakikaten 10 kişi geliyor, bir tane devlet kuruyor, diğer 30 padişah, bilmem, bir yat, bir yat falan şekiller şekilde çekip çeviriyorlar. Bir daha geçenemiyormuş. Bunun da şekilleri var. Bence felsefi temelleri var falan. Bunları şimdilik öyle burada bırakalım. Da daha çok daha şöyle böyle görünüyor. Buyurun efendim. Ben bir şey söyleyebilirim. <gülüyor> bu Yıldırım'la e, görünenki arasındaki tarzik farklı. Diğer bir sebebi acaba kültürlerden, genizin içinde, çizgisinden evet. geliyor, kültürel, savaş teknikleri vesaire. Fakat e, bir mirasını da taşıyacak gibi bir şey, tüm bunların genizde. Evet. Geniz bazada ilk bir zaman, kişilerinden biri Kristian olduğunda. Hayır, o din dokunmayan diye bir özelliği oluyor. Daha dikkatten bakakta Hristiyanlara bir şekilde uş gibi Hristiyanlara dokunmuyorlar. Ayrıca bunun uyumu veya tarihe geçmiş olması da kültürelde şey hıdırellez arasında bir tercih bilemiş olabilir. Mi? biraz zor bir soru ama o çok teşekkür ederim. Bunlar tarihdeki sorular. <gülüyor> Değerli arkadaşlar çok açık, bunu da yani, e, bat, şey kaynaklardan e, Avrasya'ya, özellikle Nehru'dan aktarıyorum. Cengiz Sakreten tarihin gördüğü en büyük Fakir. Yani, mesela şey Nehru'nun ifadeleriyle, bilmem Sezar, bilmem İskender falan ancak çantasını taşıyabiliyordu. O kadar şey. Yani, düşünebiliyor işte musunuz? Adam Moğolistan'dan kalkmış. Ondan sonra, İmparatorluğun bir ucu Rusya'da, şeyde, Polonya bilmem, e, Kiev'e milyon olardı. Aşağıya bilmem şeye kadar gelmiş, Bağdat'a kadar gelmiş. Bütün Asya falan. 15-20 bin tane cengah verdi. Müthiş bir olan. Müthiş bir cengah var. Benimki <gülüyor> başladığımız nokta bu adam soykırıncı soy mıydı? Hayır, bu adam mesela Şehil'in şeye inanıyor. Tam ilginç bir adam. E, Yapılaşma insanlar bu kadar güzel bir doğa varken kendi bu kadar çiçekler, böcekler varken diyor, bu insanlar, bu aptal insanlar, bu sarayları marayları niye yapıyorlar? sarayları yıktırıyor, okulları yıktırıyor. Okulları yani okul değil, yani yapı, şey, yapıları yıktırıyor. Ve kendisi <gülüyor> şey şöyle yaşıyor, çatının içinde. Öyle yaşıyor ve bunlar mutlu oluyor. Din konusunda Hristiyanlı şey değil. Yine karşı bir seyisi yok. İsepatist de yok, Antifatist de yok. Ona bir şey değil, bir öfkesi de yok onun için. Dokunmamış şeylere. Ama Hristiyan, Müslüman falan Modist de ayrım yapmamış. Benim bildiğim o yerine. Yani. Bağdat da yapmışlar. Çünkü... <gülüyor> Bağdat çok karışık. Yani Bağdat hafifleten taş taş üzerine bırakmamış. Cengiz Bağdat Bağdat'a gelmiş, girmiş taş taş üzerine bırakmamış arkadaşlar. Dediğim nedenler o insanlar değil işte. Oksijen per. Haşte bir <gülüyor> şey bir var diyor bakın. Tarih, adalet, sosyal tanit bu evler. Çok değil mi? Yani bir gerçek var, sorguluyordur. Eee çok, ee, çok insancıl ve barışçı bir toplumuz. İnceleriz kesli işlemler <gülüyor> seçtiği, <sebebi>, seçtiği. <sebebi>. Hayır bana olsun. Neden yanlış tanımlamış söylüyor. <gülüyor> yani bütün kabli sebepleru vardır. Mesela bazı durumlar insanlar Türk, kanunlar, bu bütün interpretasyonlar. 15 kişilik bir düzenleme. Hemen ne yapıldı? Avrupa kanunları oldu. Kimi öyle bir bölümü gönderebiliriz. Tekrin içinde diye. Bu karşılar dokunarak biz 15 kişiye Biz bunları bu gece keseriz, öldürürüz. Ve öldürürük. Ertesi gün tekrar o, ordusuyla geldiğince tüm bir bin kişinin kendisinden bir piramit yaptırılmıştı. Ondan sonra gitti şehirlere bir kişi gönderdik. <gülüyor> Çok ya, o günlerde şey O günlerde, o günlerde, o günlerde, o günlerde, o günlerde, o günlerde, o günlerde, o günlerde, Bu günlerde, o günlerde, o günlerde, o ve o e, günlerde, başlar. Ondan sonra bu şekilde günlerde, <gülüyor> o Biraz daha bir şey daha söylemek istiyorlar, incelerler ama hiç bir Biz asırlı olan ve, e, Türklere iyi adam <gülüyor> kendinden kabul eder onları, kendisine karşı çıkar, karşı kıyış oluyor. Bu bir gerçektir. Siz onun ardılları olan e, şeyler düşündüğe, insanlar düşündüğe. Bazı yanlış söyleyenler var Anadolu'da. İşte Moğol kıyımı, Moğol ise. Moğol kıyımın Moğol istidensi. Mesela Tarslılara, Araplara karşı olmuştur. Tüklere karşı da olmamıştır. Çünkü onlara belki o göze bakıyor. Anadolu'daki bütün İlhan için dağ, bir çoluk tuttu. Kuşcumandı zaten. fazla daha önce Tarslı, Aferinli, ...kalıklar vergiyle de konuşmak lazım. Yani bu dünya edebiyat yapılıyor. Anadolu'da Moğol... ...şu gibi diye. Öyle bir şey yok. O zülün... E, ...İran ve Arap... ...şeyinde, ailelerinde var. Ortada rahatlıyor. da bizim... bizim konuşmamız lazım. Bize yapmamışlar. Vergiyle de baktık. Verdiyeleri de görünen için Peki bu da bir be, ama bence orada Cengiz'de bir Türk Türk birinci yok yani Cengiz orada bir yaşayan bir şeyler bir kabileler federasyonu kendisi o şeyler yani mu o şeylerden ettiği kümeden olan bir şey bir şeyi başarıyor bir kabileler federasyonu başarıyor onun başına çok şey yapıyor <T Wol> Hatta arkadaşının dediği şey çok önemli bir kere Cengiz bütün bu işlere 50 yaşından sonra başlıyor. Yani çok tecrübeli ve çok şeylikle ikinli bir adam. Geri dolu bir adam değil. Acayip hesap kitap adama. Ee, ama hakikaten Hazem bunu çıldırtmak için elinden geleni yapıyor. Elçilerini öldürtüyor, tüccarlarını öldürtüyor, hakaret ediyor bilmem ne falan. Onun üzerine Cengiz de altına biniyor arkadaşlar. Hakikaten yan ülkesini taş taş üzerine bırak. Yani bunu abartılı ifade olarak kavuşuyoruz. Bağlatıklarla. Ondan sonra da de, arkadaşımız dediği gibi böyle büyük bir korku yerine. Korkunun, onun soruları Türkler, Selçuklular kimden kaçıyor? Cengiz'den kaçıyor, bilmem. Şeyden kaçıyor. Böyle, o Türk kabinelerden kaçıyor. Buralara niye sığınıyorlar, değil mi? Onun için bir Türk bilinci olduğu söylenemez. Ee, ama, ee, hakikaten e, o şeyi de, yani kan dökmek için, de, kan yani oraya dökmek için de, o korku gel, geliyor, salıyor. onun evreden topluyor. Evet. Evet. Ama tabii bu da, bu da gene uygarlıklar kalıcı olmuyor değerler arkadaşlar. O Çin kalıcı oluyor ama Cengiz'in uygarlığı kalıcı olmuyor. Çinliler bunları yutuyorlar. Yutuyorlar. Bütün o kubiler, mubiler falan 100 yıl sonra hepsi Çin Bunları bom bom bom göküyor ve ortada bak bir kocaman itibaren bir şey var. İşte çekip gözlü insanlar bilmem bir şeyler, saraylar, ucadıklar falan. Bizim şeyler, kendimizin ardıları yok oluyorlar, eriyordur Çin içinde. Buyurun. Ben i̇şte bu kendisi ama ana şey bu kayıtlar da var. Bir orada bir Çekşemsetten değişik İslam ayında konuşmasını kayıtlı. Oğulları dağını kayıtmış. Eski destekler Şimdi tam Arapça sınıf ama bana demiş ki o savcudun adamına peygamberin ilmi bir, bir, bir sözü yok mu? Varız i̇şte tam bu araçlarının değil de konuştukça sınavı, siz e, Türklere, ondan size yalaşmadıkça ya, kalktığa üstü evde gitmeyin. Ben de oradan. Etrafında telafi ettiğiniz bak bu proboşunaydı. Yani onların gelmesini gençlüsüne daha daha sonra. falan çıkıyor. Bilmiyorum Ama, hakikaten orada farklı değerler Şimdi, şey. de, de, o, o bir kuralı var. Aynı kabul edemeyiz. Dolayısıyla mutlaka bir insan, bir başka bir başta kabul edemeyim, Bu bir kural. Hem yani, yani, Moğollardan, Türklerden hepsinden var. Orada kim varsa, bunu bir düşünün, e, matematik olarak düşünün, bunun böyle olulması. Askeri komşu? Şiratlı, şiratlı, ırkı. Yani bir tık, birine baktığınızda, bu Türk Türk mu olduk diyemezsiniz, i̇şte hepsi gözüne benziyor. Çünkü hepsi akraba. Buna katılmayacağım işte. Bu e, Türkler, o, ben bize bu Türkler, öyle enteresan çok yaygın bir coğrafyada Çinilere yakın yaşayanlar Çinliye yakın istiyorlar. Bilmem Bonsun, Bonsun, Aresi'ye yaşayanlar, bilmem Sırp'a benziyor. Bilmem Kırım'da yaşayanlar, Kısa benziyor bilmem. Halep'te yaşayanlar, araba benziyor. Yani Türk'ün hiçbir esneği de var. Ya, Evlilik, ondan sonra kültür, ilişkendiği yani falan. E, onun için tek bir Türk tipi zaten şey mümkün. Çok geniş bir çoğraf tersine. Kubilay, görüyorsunuz zaten, Kubilay size bana mı benziyor? Allah'ım, Allah'ım. Neden değiştirmelerden müteşekkildi? Yani Türkler e, bu ordunun savaştılar mı? Tabii evet, tabii. Evet. Yani. Sizin de bana söylediğiniz işin biçimini tartışıyorsunuz benimle. İşin özü yok. Ben, bana, ilk sorunuz neydi? Bazı kayyumlar nasıl ayakta kaldı? Ben dedim ki kültürel üstünlük, harfi kılıç üstünlüğü dedi. Orada itibar ediyorum. Evet. Ya, Osmanlı ordusunun yapısını söylüyorsunuz. E, Osmanlı atas ordu sunu Yani için bir sonucu varsınız. Onun için ben Şöyle, bakış bak onun. için şey yaptım. yani Türkler için bir yargıya varırken... Ee, kılıç dediğiniz için evet. söylüyorum bunu. yani e, mesela Osmanlı da böyle de değildi yani e, kılıç tek başına yetti evet. hiçbir... mi? Bu uzarlığın yani ben sizden e, ortak şeyleri soruyorum i̇şte ben de ortak şeyler herkese böyle ifade edildi. Evet. Osmanlı'nın büyük bir devlet olduğu, büyük bir imparatorluk kurduğu Osmanlı dediğimiz e, varlık üç küteye yayılmış, e, tarihi kaydetti en büyük İslam İmparatorluğu. Çok açık, önemli bir hikaye olarak anlatırken. ama Osmanlı İmparatorluğu'nu yana kapılarına taşıyan, Bağdatlara kadar taşıyan esas unsur ne? O askeri üstünlüğü, süper, onu öyle görüyorum. Yani kuşkusu sadece kılıçlı olmaz Cengiz değil Osmanlı İmparatorluğu köçebeler değil, ki ham yapmış, hamam yapmış, kervansaray yapmış, ticareti denetliyor, bilmem ne yapıyorlar, bilmem ne yapıyor, İranlı'dan bir şey kalkmış falan, bütün bunları yapmış, becermiş. Ama sonuç itibariyle Osmanlı İmparatorluğu o gücüne dayanarak, o askeri gücüne dayanarak, kütüval gücüne dayanarak bir yemek kapılarını çalıyor. Ondan sonra da orada zahat göstermeye başladığı için girdi. Benim cevabım bu ya. durma gereği, örgütlenme gereği ama... E o da, da silah gücünü gösterecek. Evet. evet. Yani arkadaşımızın benim dediğim şey de söylediğim şeyle, arkadaşımızın yani o silah gücünü şeyle böyle başarıyor. Yani o örgütlenmeyle, teferleri Kubilay'da söyledi. Çinli'nin çok parlak uygarlık sahip, Çinli ticaret akıl etmiyor, Kubilay gidiyor, donanma kuruyor filan. Başka başka kültürlerden geliyor. Türkler e, o yönde bir yani hakikaten askeri, siyasi yönde bir örgütlenme üstünlüğü, başarısı olduğu açık. Ama bu dünyanın en büyük örgütü, örgütçülüğü, örgütçülüğü falan oturuyor. Yani can da o şekilde ifade etmiyor. Onu da bence daha yerli yere daha Ben sizin dediğinizde daha ölçülü, daha mevkini alma eğilimindeyim. Ama özellikle Orta Asya'da öyle bir özellik var. Çok Ama Barış'ın sorduğu şeye, benim yani şeyim bu, ö, kültürel şeyli, kültürel gençliği, Antik Yunan, Akira'da yaşayan 20-30 bin tane insan. Ama hakikaten parlak bir uygarlık gelmiş O uygarlık pek çok uygarlığı beslemiş, kılıçla yapmamış oldu. Ama buna karşısık iskeller almış, kılıcıyla Yunan tarakta insana kadar gitmiş, tarakta ulaşabiliriz. Yani siyaset, siyaset olmadan, askeriye olmadan bir topluluk yaşayamaz. Kültür olmadan da yaşayamaz. Ticaret olmadan da yaşayamaz. Bakın bunlar hakikaten Çin'de birisi öne çıkıyor, öbür arkada kalıyor, bilinen Türkler de bilinen ne oluyor böyle. Yani burada şey yapabiliriz. burada, ulaşabiliriz şey efendim. Efendim buyurun. Evet, ben Yavancı'ndaki söylediğimi ticaret Çocuk. Bir şey yapışır, değil. Türklerden bahsederken Osmanlı örneği, Türkleri e, tamamen kapsayıcı bir örneği değil, ilk önce bunu söylemek lazım. E, Türklerin e, güçle bağlantılı yaptığımız açıklamalar tabii ki doğru ama e, Türklerin kutu anlayışından yola çıkarak Darwin'in doğal seleksiyonuyla ilişkisini görmek, kurmak lazım diye düşünüyorum. Evet. 5.000 ee, kişiyi yöneten bir e, iktidar için yola çıkmış sesiniz. 5.000 kişi var sizin arkanınızda. 15.000 kişi de diğer kut e, sahibi olduğunu söylenen başka birisinin arkasında. Ve siz e, zihinsel kapasitenizi kullanarak diyorsunuz ki 15.000 kişiyle açık alanda savaşırsan, 15.000 kişi beni sarabilir ama bunu boğazda çekersem, daha yerlere yaparsan falan derken 15.000 kişilik kuvveti yeniyorsunuz. Ve yani, toplum diyor ki, temrili kutu işte A'ya ver. Aslında sizin orada kullandığınız çektiğiniz en kapasiteniz, yani zekanız, e, şartları, imkanları nasıl kullandığınız, organize ettiğiniz. Ama toplumun dini inançları, kutla bağlandığı inançları hemen <gülüyor> temrili kutu ona değil buna verdiği düşüncesiyle hemen az kişide başarılı olanın arkasında organize olmaya bir <gülüyor> <diyor>. Şimdi bu <gülüyor> Ee, konar göçer yaşamın ee, problemlerini çok düzgün bir şekilde çözen bir kültür var karşılıkta. Ve... Kim bu? Cumhurbaşkanı. Ee, Hayvançılıkla geçiniyorsunuz, tarım yapmıyorsunuz. Şimdi koyun falan besliyorsanız, koyunun çiğnediği toprağın peşinden yiyorsanız, ee, koyun çiğnediği toprağa dönüp yayılamayacağı için sürekli hayvanla birlikte hareket ediyoruz. Toprakla ilgili ee, o hayvanların yayılamayacağı yerle ilgili problemimiz var. Ve sizin gibi göçtebi olan başka bir e, grubun da sizin otlak olarak kullanmak istediğiniz yere ihtiyacı olabilir. Sürekli savaşa metrolsunuz. Yani sürekli her an savaş hayatınızda ve bununla bağlantılı olarak da e, çok savaşçı bir topluluk olarak gelişmeye başlıyorsunuz. Ve barış döneminde bile mesela ciriti düşünelim. Barış döneminde cirit oynuyorsunuz. Ve yani alta isabet etmesi problem etmeleri. Çünkü savaşın dönemiyeti. Sonra polo gibi bir oyun var, İngilizlerin dünyaya tanıttı ama aslında Hindistan'daki Kürtülerden de ben bir çevgen bir oyun. O karmaşanın içerisinde şeye vuruyorsunuz ve bu da savaş alanında kılıcınızı istediğiniz yere bulmanızı sağlıyor. Yani barış döneminde bile savaş hazırlığı yapan oyunlar geçiriyorsunuz ve göçeri kültürün size önünüze çıkardığı problemleri çözmek için de askeri gücünüzü kullanıyorsunuz. Ama bunun arkasında çok ciddi bir kültür, yani çok anlayışı var, bununla bağlantılı bir unsurlaştırılması konusu. Türkleri yerleşik kültürlerle yarıştırmak ya da onlarla karşılaştırmak, elmalı almak toplamak, herkes hayatta kalmaya çalışıyor ve sizin yaşam tarzınız başka bir tarzda ve siz onun programlarını zekanızla başka çalıştırıyorsunuz. O yerleşik kültürden daha az bağlan bir kültürünüz gelmiyor. İlk önce ona iddiazım dediğim diye söyleyelim ve bir de Osmanlı Türk kültürünün sadece bir parçası. Tamanlığı, Türklerden e, daha da dolaştığı işte bu işi nasıl başarmışlar sorusu sadece Osmanlı örneğinde çözümlenmez, mümkün değil. E, bunu söylemek istedim. <gülüyor> Teşekkür ederim evet. dinlediğiniz için. Evet, çok teşekkürler. Yani güzel. İktidar çok zor çekmiş. Benim itirazlarım şunlar. <gülüyor> Haber ben düşüneceğimize de itiraz etmedim. Ayağa hikayelerimiz. Ben itiraz edip çok daha mümkün olayım. Benim itirazım şu. Bakın, e, önemli olan, hakikaten e, Türklerin başka bir yoğurt işler, başka bir yer. Elmalarla, armutları toplayalım mı, toplamayalım mı? Hakikaten Türkler, e, işte Orta örneği örneği örneği, örneği örneği, göçer kabileler, hakikaten bir şekilde birleştirilmiş falan. Ama yarınlar, bir anlar yine gelmiş başlamışlar. Anlatabiliyor muyum, yarınlar İslam var, Bağdat'ta bilmem, şeyler kuruyor okulları falan geliştiriyor, bilmem e, İsa çıkmış, bilmem şey hani, elmalarla anlıklar yan yana yaşıyor kardeş. Yani, Türkçülüğün tarihçiliği, Türkçülüğü orada hakikaten anlamaya ve haksızlıklara karşı sormaya çalışıyorum ama öte yandan pırıl, pırıl parlayan bir Atina, pırıl pırıl parlayan bir Roma, pırıl pırıl parlayan bir Çin'in yanında onlarla düşüp kalktığın zaman kubilerin birini. Yıl yüzyıl içinde yok oluyorsun. Yani ben söylerken Türkçüleri kötü, Türkleri kötülük etmek gibi olgulara da anlatmamaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum? Otlar, motlar, şunlar, Türkler öyle yaşıyor hakikaten. Ama bilmem, Kubilay Çinlilerden şeyi öğrenmiş. Çinliler bir kanal yapmış, muazzam bir olay. Kubilay onu da kavramış, o kabile kanalı derinleştirmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü, Çin'de aya, ayakta kalman iyi oldu. Dolayısıyla e, uygarlıklar ilerlediği ilerlemeye açık oldukları sürece ve önlerindeki sorunları yaptıkları sürece e, yüceltilebilir. Şimdi, şimdi bizim şeyler gibi bu evde yanımlarında çok aslanlar gibi savaştık savaştık kardeşim ve hiç interest'im yok. Aslanlar gibi savaştık. Kaç para şey, kişi başına düşen milliyeleri? Teknolojiyi geliştiriyor musun? bilmem, yani modern insanda insanlar var. Sizin çevrenizdeki insanlar, herkes, mikotip, cep telefonu, yani cep telefonuna ben laf etsem, sınıfta erkezini alay ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani, dolayısıyla ben, büyük olarak gördüğüm şey ise, yani o ilerleme, tarihsel ilerleme konusunda Osmanlı'nın başardıkları var. Baş. Ama ondan sonra, 16. yüzyılda ben istihbarıyım, yani Osmanlı'nın şahsında çok uygulandı esas ediyordum. Yani tıkanmış. Anmış İngiliz, Finistan'ı e, bilmem ne etmiş, Almanya bilmem, bilmem ne etmiş, işte Amerikalı kadın burada. Sen ondan sonra, ne o başlamışsın yani? Bu evet. değil mi? Hocam, yani, Rıman'ım. Bunu iyi bulmak. Çok özür dilerim. Yok, sağ bir şey söyleyeyim. Ee, bizim var. Böyle bir alfabeyinin resmi yasıl e, orijinal bir simge haline gelebilmesi için yaklaşık 500'ün gelişmesi gerektiği kalıcı birçok yer tarafından. Reköltürk alfabesinin de olgunluk aşamasına geldiği herkese belki, belki 300-500 yıllık bir zaman yerinden bahsediyor. Bu sizin yazı tarihinizi midahtan önce 2500'e kadar gösterebiliyor aslında. Birincisi bu. ikincisi çok çok geniş bir coğrafyada, az yetkili bir coğrafyada büyük ve küçük ünlü duyumlu kullanan bir sürü Türk kabilesi İşi, çok az dilerim, grup Şimdi büyük ve küçük ünlü yorumlar. Biz okullarda çocuklara anlatıyoruz, resimlerde soruyoruz, yapıyoruz. Ama hiçbir eğitim almamış bir köylü kadın, Ramazan'ın başına, bir Ramazan, başına girecek kendi değil e, şey, özelliklerini duyuruyor, dışarıdan gelen bir kelime. Şimdi böyle bir kuralın, ilk kuralın, bu kadar güzel çalışabilmesi ve birbirinden bağımsız coğrafyalarda bu kadar güzel çalışabilmesi için sizin çok çok çok eskilendi. Kadonya uğrağımış bir Türk tarihinin olmasını gerekiyor. Hiç ilerletmeyeyim hocam. Eee buradan nereye gidiyor? Şimdi buradan şuraya geliyor. Şimdi, e, eğer atina yani o bizim bitkimizin eklaptunun eee iler açtopalisin er yazmalı. Şans eseri görünürce gelmiş olsa. Roma İmparatorluğu işte onun üzerine kurulup da bunları atanmış olsa. Ve biz bunlara alerji olsa ayet kuru kuru bir ee, ...Yunan medeniyetinden bahsedelim. Şimdi... ...tübbeldeki yazılı kanıtların olmaması... ...olmaması... E, ...bizim o alternatifin dışında kaldığımız anlamına gelmiyor. Yani sizin bir biri... ...hiç eğitim kurumu olmadan... ...Asya'daki o bütün o coğrafyaya... ...büyük, küçük, ünlü, ünlü küçük, küçük, çalışır artık... ...bırakabilmeniz... Ve yüzlerce yıldızla, belki binlerce yıldır da bunun üzerinde teknik olarak çalışmamak. Ama buna rağmen hala sistem çalışması, sizin bilinen tarihten çok daha eskilen biri, bir arada yaşayabilme kirabenizi gösteriyor. Ve bu irade rastgele olamayacağına göre, kendi tarzında bir şeylerin kırıl kırıl olması gerekiyor. Peki, buna da ihtar ettik. biz son dönemde bağlantılı olarak, eğer evet. bu yorum dersen, Mesela Kutu Anlaşım'da başarılı olanlar öne geçtiği için, mesela yarışa giren beş kişi, 5 kişinin içerisinde en yetenekli si en iyi organize eden lider olduğuna göre en yetenekli lider olarak seçmişlerim. Ama biz İslamla birlikte saltanatın e, yolu yöntemi değişince yetenekli olanların yarışması değil de hangi kapıdan doğru bir bağlantı bulanları lider yapmaya başladınız. Bu da izim. Bu da izim. Bugün çok Acaba? yoksa belki başarısı da Osmanlı'nın başarısı bak yani Osmanlı'nın başarısı gibi görünüyor her şey. Eee bak, beyit dönemi yani hakikaten tam bir olarak görüyorum. Peki, bir toplayalım o tarzlarda şey gibi olmasın. Hayır, sen hakikaten bir olarak görüyorsa evet. benim de söyleyeyim. Osmanlı beyit döneminde çar Anadolu'daki çeşitli Türk beylerine saldırabilecek güçte beyitler toprak toplaştı. Şimdi siz Anadolu'nun içli türklerini meydan okuyacak güçlü deyken Avrupa'da toprak kazanıyorsanız bu sizin gücünüzle ilgili değil, karşı tarafın güçsüzlüğü değil. Ve siz kanuni döneminde bir adam dönmek zorundaysanız, en güçlü olduğunuz dönemde bu karşı tarafın o dağınık yapısını halleri, artık merkezi krallıklar kurup Yani Osmanlı güçlü olduğu için değil, karşı taraf güçsüz olduğu için ilerlemiştir ve Osmanlı, Güçlü doğduğu için de karşı taraf güçlendiği için belirlemek zorunda kalmıştı. Ve Osmanlı'daki babadan oğlu geçiş sistemi, yetenekli lider seçenekleri arasında en yeteneklisini Kutu anlaşıyla seçmediğimiz, sadece o babanın çocuğu olduğu için bu <gülüyor> eline kılıç vermeyeceği adamların parça olmasına sebep olduğu için. Ayrıca Gazali'nin o pebini sıra bir adı için fil örneği vardır, fil ökörü. Yani İslam dünyasında tarzın varlığının akılla açık, e, açıklama çabaları, Gazali'nin işte akıl yaratılmıştır, sınırlıdır, açıklamaya çalıştığı şey sınırsızdır. Bu yüzden bir kara filmlerin sınıfı tarzı ona benzetir. Akıl da tarihi ancak bu şekilde açıklayabilir değil, İslam dünyasındaki akılçılık çabalarını tersine çevirmiş ve medreselerden yani, e, bir asıl bilim dediğimiz şey çıkarılmıştır. Ve aslında tepenin bu tarafına iniş yazarıyla birlikte başlamıştı etkisi son dönemde ortaya çıkmıştı. Avrupa'nın ilerlemesine bakarsanız o da Rönesans'ta, Sikolastikler, çevresinden dolaşıp eski Yunan'la bağlandı. Yani Avrupa'nın yücelmesi Hristiyanlık üzerinden olmamıştır. Kıralıklar üzerinden olmamıştır. Avrupa, Açıklığının ektatına dolaşıp eski Yunan'a, daha doğrusu oradaki Hümanizm'e yani insan hakkına ulaştığı için olmamıştır bu Çok... tarz bir dönemde artık kullanmıyoruz yani. Yani teşekkür ediyorum. Ben şeylerden okuyorum aslında belki bir gün burada dinlemek, dinlere de. Eee tek tek o sorulardan şey yapar. Arkadaşın dile getirdiği konularda şöyle düşünüyorum. Yani bizim bir e, bu da bir çürçülük güzellemesi yani, apologisi olarak görünüyor. Türk Türkiye'de her şey var. Türk doğa zengin kültürümüz var. Ama biz buna sahip çıkamadık. <gülüyor> şey koruyamadık. İşte bilmem aklına sahip çıktı, şu sahip çıktı falan, ee o da zaten sizin kültürünüzün bir bilançosunu bir unsuru. Anlatabiliyor muyum ben? Hakikaten şeyler, antropolog değil mi bilmem ne, kavim ne hakkında falan dersin önünde, hakikaten bakıyorum, şöyle ya da böyle, hakikaten bir dünyada adamlar parlak bir uygarlık Bu yazında bir kültür. Üstekiler i̇şte tam okul açmış, bilmem öbürüm adamı ileriştirmiş falan. E, bizim Türkler Türkler'deki daha önce başlamış mı? Peki başlamış olabilir. Ama kalan biraz işte, or, oradakidir. Ben onu da açabilirim ancak. Ne yapayım? Bir, ikincisi Osmanlı konusunda katılmıyorum. Şunun için katılmıyorum. Burada hakikaten bu da bir, bir Türkçülük şeysi oluyor. Ee, bizim işte öğrenciler şeyde var. Ah, Osmanlı çok iyiydi ama yabancı kadınlarla evlendi. Irkımız ee, nasıl Osmanlı'nın yaptığı en akıllı işlerden bir tanesi yabancı kadınlarla evlendi. Öyle tam arkadaşlar. Yani bu güzel şeyler varken sırf özellikle ben eee tekost'la beraber bu ortamda şey bir diye eee kalacaksın. Eee şey ya ikincisi arkadaşlar bir şey her şeyi bedeli var. Fatih kanunlandısı, yani ifsiyet, hanedan, bütün ortaçağ toplumlarına baktınız zaman bütün ortaça toplumları hanedan toplumlarıdır. Osmanlı böyle, Babir böyle, bilmem, Ming hanedanı böyle, bilmem, şey. E, şey Hindistan'da böyle, bilmem ne de böyle, böyle. Bütün ortaçağ istikrarı babadan ola geçen İparatorluğu'na da kurdun. Kuramayan birbirini kırdı. Onun için Osmanlı İparatorluğu'na devlet ailenin yüce menfaatleri için, antikistikar için babadan oğla şeyi geçirmesi bu işin bir mantığı var. O Osmanlı bu sahilde bu kadar ayak yakaladı. Yoksa bu Cem Sultanlar, Beyazıtlar filan birbirlerini yerleştirip ettirip etkilerini hepimiz biliyoruz. Onun için evet, her şeyin bir bedeli var. O, o bedeli ödüyorsunuz, o, o bedelle iyi bir şeyler dolduruyor, ödü bir şeyler dokuyor. Ama sonuç itibariyle sizin getirdiği şey Osmanlı gibi topluluğu. Geçemedik, şey, Orada ulaşıyoruz orada, herhalde. Yani aydınlanma, modernite falan dediği şey başaramadık. başaramadı e, da burada. Bugün Evet. <gülüyor> Bırak, yavaş yavaş şey yapalım da, bizim saat ben evet, evet. de O, o, o, o buyur, buyur. Su, su, e, Şimdi en son bıraktığınız yerden böyle. şey Açıkçası benim bunlar şeyle, yani Allah'ın emri de değil, şey de diye, yani reçeteler de diye. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Arkadaşım benim görüşümü söylüyorum. Demin bahsettiğiniz bu Çin'le alakalı Dediniz ki bu disiplinli bir toplum. Sonuç olarak Boğar'a bu kadar bunun referansı oldu. Sonuç olarak disiplinli bir toplum. Daha sonra bunu gerçekleştirdik. Tabi bu kitabın hepsi tamamını yansıtıyor. Şimdi tabi benim şöyle bir ikirazım var. Ee, ekonomik olarak e, üretim araçlarının e, farklı biçimde olması. Yani doğu toplumlarında bu Sencer Hoca'ya gaz atıfta bulunarak Yani orada bir Asya'yı bir üretim tarzı var. Yani bu vurguyu aslında bir Çılar yani özelliyor musunuz? Yani çünkü batının gelişmesiyle tabii bizim kafamızda et batı var. Bir de bir batı var. Bir de farklı bir batı var. Şimdi Doğu toplumlarının bu genel görünümünü bir çizmek lazım. Yani burada kitapta ne kadar bunu referans yapıyoruz bilerim arkadaşlar. Bu konuda. Ama bunun ile durduğunuz şeyler, şeyler öyle. Batı toplumları iki toplum temsil ediyor, değil mi? Bir tanesi Atina. <gülüyor> Estetik ve felsefi öncülük Atina'da. Düşünce öncülük Atina'da. Evet. Buna karşılık asker ve bu kokroanda ortakları. Doğu'da e, buna benziyor. İkisi de birbirini çok etkiliyor. Bilindir. Aslında Roma olacağında bir devam var. Bir daha gelişki. Doğu öyle değil. Çin başka bir hale, Hintliler başka bir hale, İran başka bir hale. Yani Arada gelişki işler var ama tek bir Doğu'dan bahsettiler. Bu da arkadaşın son derece önemli. E, hayati bir soru ama benim cevabım bu. Daha sonra Araplar geliyor İslam-ı o da başka bir şeyler toparlıyor, biraz rahatlıyor falan filan. Sorunuz Asya'yı toplumlar, bizim 70'li yıllarda şeyler hatırlayacak arkadaşlarımız meşhur Sencer Hoca'nın adı şey, Asya'nın üretim tarzı. Mark'ta filan da Maksus şey, şeyi soruyor, bu Batı'da olan şey de orada olmadı arkadaşlar, yani Batı çok net. Batı'nın bir tahlilini yapmış, oradan kapitalizme geçirmiş. Orada net. Ama aynı şeyler doğuda olmamış. Niye oluyor? Niye olmadı? Peki. Sorusu, işte bir e, cevap, Asya'yı üretim tarzı. Yani Asya'da büyük e, şeyler vardı. Bayındırlık hizmetleri vardı, işte sarılırma düğünler, nilırma falan. Buralarda çok büyük yatırımlar yapıldı. Bunun için bir devlete de, güçlü devirte ihtiyaç vardı. Merkez devirde ihtiyaç vardı. O devlet de üretici güçleri geliştirmedi. Tam tersine engel oldu. Ben öyle düşünmüyorum doğrusu. Yani en azından o sisteme çok bağlı kalmadık. Doğumun başka sorunları var. Değerli arkadaşlar mesela çok çarpıcı. Roma'da, Roma'nın o paralak uygazlığında klinik bir ilişkisi var. Doğunda klinik yok ya. Klinik şöyle tek tük yani yaşlı insan ya da padişah, padişah hizmeti çalıştırıyor falan. Yani 10 kişi, 20 kişi. Arap kervanlarında bilmem, zemziler kullanıyor. Yirmi, 30 kişi falan. Ama bütün o şeyleri, yapan, bütün organlıkları yapan o muazzam köle sövürsü de yok. Anlatabiliyor Al bir başka şey, tartışma noktası. Onun için bu ezme, e, Batının acımasızlığı mesela bu kölecilikle muazzam bir şey. Yani ladi biraz anlattı onu. Arkadaşlar inanılır Afrika'da hayvanları abla gibi insanlara alıyorlar. Yani. yani hakikaten şimdi bu işlerin işteplerini ne ama işte mi daha var şeyler yapıyorlar? Anlatabiliyor musun? Şimdi bu mesela Batı çok çok ciddi Roma'dan kaynaklanan bir ilim sıralar kaynaklanan bir özelliğ. Anlatabiliyor musun? Abi bir şey yok. Doğu'da e, yakın bir şekilde bir kölelik yok. İyi ki o kişinin de okuyor, manına okuyor ama işte bir, bir tarz toprağı veriyor bir köleye. Ona dokunduyor falan. Anladın, biliyor musun? Yani onun için ben sadece e, Doğu despotizmin, Doğu'nun o kocaman ordularına falan, e, işte sulak alanlar, şu hidrolik toplumlar, işte sarılmak böyle. Yani onun da işte, bana yiyeceğini düşünüyorum. Aklıma gelen ilk yaşıtlamayı bir kat söyledim. Ee, o nefesi zor, zor zorlardımlar yani şey yapalım. As asker üretim tarzı taşıması şey yapıyor. En <gülüyor> azından onun yaklaşımı ilginç. Efendim benim bildiğim kadarıyla Arapça'da sekiz tane köle anlamına gelen kire var. Evet. Mevlüt, yani, câliye alt, üçüncü kire var. Evet. Ki, bir nisanda böyle bir kelime varsa, şu kadar bu adamlar bir var. Şey var. de var yani, şey de diyorlar. Evet. Dolayısıyla e, ortada, önünde köy var ya, özel araplarda, diğer tarafta bir derece. Anlamda böyle. Psikiyatronikler çıkıyor, ortada komutan köy çıkıyor. Asker köy. Şimdi, köy... Yok yok, biraz daha küçük araplarda köy var, İstanbul'da Ama bunlar küçük çahta köy. Kervanın kervan taciri, yanında bilmem montana şey ihtiyaç var. alıyor ama çalıştırıyorlar. Bizde de Osmanlı'da da misal şey varmış, sokrato. Yani işte kim Türkiye'li bir, bir nedir? işte şeyi başka bir ne halay, falan işte ama şeyi değil. Roma uzmanları tamamen şeyler bütün o şeyler, bütün o değil yapılar iladyatörler, ee, <gülüyor> <bahşi, gülüyor> bilmem ne olur şeyler. Aslan bilmem ne de parçalamalar falan. da Onlar başka bir kültür aktarırlar. Doğu'da mı yok? Yok ya, çok açık. İndiler'de da yok, Türkler'de de yok. Onlar demek <gülüyor> ki <yani, gülüyor> şeyler, Çinler'de hiç yok. İranlar'da da yok. Daha çok böyle bir kılıç, işte boruşma kırışma bilen böyle bir kültür var ama sonuçta bir tanşanak şey yapıyor. Çıkarıyor ya yani işte, işte Buna karşı bir belge alıyor o belgeyle şey yapıyor. Bazı oluyor. Daha böyle böyle şey. Her yani şey daha şey başka. Doğurdan eee bu posta göre daha insan gibi aynı şey. O çok başka. Bu sermaye birikimi olmuyor işte. sermaye birikimi o Daha fazla sömülemediğim için. Evet, başka soru yoksa bağlayalım mı arkadaşlar? Yani saat beş oldu. Çok teşekkürler. Hocam bir ara Dala'nın burada olduğunu unuttunuz Ortadan değil aldığınızdan bahsediyoruz <gülüyor> <bu araştırma, gülüyor> hocam. Ne <Güzelim>. Evet. <gülüyor> şey Koyacağız. Yani <gülüyor> <gülüyor> <Biz ben çektiğimde, gülüyor> bir tablet şey kopya. İyi mü? Sivas'ta çıkmayın kızım gariban ya. Bilmiyorum. güzel bir gördünüz. Bir da söyleyecek. Şengen'e sokacağız. Ha. Bakacağız. Biz de bunu resmen Bu daha sonra yetişte